46. Bölüm Aradan günler geçti. Bir gün Resulullah aleyhisselam, müşriklerin bir davetini aldı. Gelsin görüşelim diyorlardı. Vardığında yine belli kişiler, küfrün ileri gelenleri karşıladı onu. Resulullah aleyhisselam, Ay yarılması üzerine bu işi etraftan soruşturmaya çıkanların neticede hakikati anladıkları ve artık iyi şekilde karşılayacaklarını zannediyordu. Ama onların yanına vardığında durumun hiç de öyle olmadığını gördü. Seni artık bizden özür dilemen için çağırdık ey Muhammed. Evet seni doğduğundan beri tanıyoruz. Temiz, dürüst bir hayat yaşadın. Bu sebeple sana emin lakabını verdik. Ama sonunda sen kimsenin bilmediği bir din çıkardın. Bizim dinimizi ve ibadet ettiğimiz putlara ayıpladın. Aklı başında olan bunca insanımızı beyinsizlikle suçladın. Toplulukları dağıttın. Evladı babadan ayırdın. Aramızda meydana gelen bu kadar fenalığı başkası değil sen çıkardın. Daha sonra bir zamanlar utbenin yaptığı teklifleri sıraladılar. Bu derecesi fazlaydı. Sanki galip gelen Resulullah değil onlardı. Mağlup olan fakat aldırışı etmeyen birine hitap eder gibi konuşuyorlardı. Sizin söylediklerinizin hiçbiri bende yok. Mallarınızı ele geçirmek, şeref sahibi olmak, saltanat kurmak gibi bir dileğim yok benim. Fakat Allah Teala beni size peygamber olarak gönderdi, kitap indirdi. Sizin için nimet ve mağfiret müjdecisi, azap habercisi olmamı emretti. Ben size Rabbimin risaletini tebliğ etmiş, hakkınızda samimiyetle hayır dilemiş bulunuyorum. Eğer size getirdiğim bu dini kabul ederseniz, dünya ve ahirette elde edeceğiniz en büyük nasibiniz olur.'' Eğer kabul etmezseniz, sizinle benim aramda Allah hükmünü verinceye kadar sabrederim. Resulullah'ın sözlerini dinlediler. Biri şöyle dedi. Ya Muhammed, bu senin dediklerini kabul etmemiz mümkün değil. Sen de biliyorsun ki yurdumuz pek dar, geçimimiz kıt. Rabbinden iste ve Irak'taki ırmaklar gibi ırmaklar akıtsın. Bolluğa berekete kavuşalım. Geçmiş babalarımızı dirilsin bu arada. Kusay bin Kilab'ı da isteriz. Dürüst bir ihtiyar o. Senin bu dinini ona soralım. Hak mıdır, batıl mıdır diyelim. Eğer senden istediklerimiz yaparsan ve Kuzayda senin dinin hak dindir derse seni tasdik edelim. Batıldır derse biz de seni yalanlayalım. Manasız, lüzumsuz sözlerdi bunlar. Gerçeği arayan kimselere yakışmazdı. Bu yaptıkları teklifler olumlu karşılansa ve istedikleri tamamen olsa iman edecekler miydi? Peygamber aleyhisselam insanlara mucize gösterme maksadıyla gönderilmiş değildi. Ama insanlar ondan peygamber olduğuna dair bir belge isterlerse bu belgeyi ortaya koymak, Gerçekten peygamber olduğunu ispat etmek gerekirdi. O da en mükemmel şekliyle, herkesin gözlerinin önünde, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde yapılmıştı. O halde artık tekrar tekrar sırf oyalamak, sırf eğlenmek için mucize istemede ne gibi bir samimiyet bulunabilirdi? ''Benim vazifem bu değil.'' dedi Efendimiz. Benim vazifem tebliğ etmektir. Kabul ederseniz, dünyada ve ahirette elde edebileceğiniz gerçek nasibiniz işte odur. Kabul etmezseniz, sizinle benim aramda Allah hükmünü verinceye kadar sabreder. Onun şerefli emrini yerine getirmeye gayret ederim. Peki bunu kabul etmediğimize göre, kendine ait bir şeyler olsun, Rabbinden iste. Bize gelip senin peygamberliğini tasdik edecek bir melek göndersin. Bize karşı seni korusun. Bu melek bize altından, gümüşten saraylar, bahçeler yapsın. Biz de sana istediğin hususlarda yardımcı olalım. Ben bunları yapacak bir kişi değilim. Rabbim bana bunları soracak değildir. Beni de bu gibi işler yapmam için vazifelendirmemiştir. Ben size Allah'ın nimetlerini müjdeleyen... Azabını haber veren bir peygamberim. Peki, Rabbim dilerse yapar dediğine göre, hadi göğü üzerimize parça parça indir. Eğer bunu yapmazsan, senin peygamber olduğuna asla inanacak değiliz. Bu Allah'a ait bir iştir. Dilerse yapar. Söz uzuyor. İşi sarpa sardırmaktan başka bir şey yapmıyorlardı. Allah'ı ve melekleri karşımıza getir, gökyüzüne çıkmalısın, yaldızlı bir evin olmalı gibi ipe sapa gelmez teklifler birbirini takip ediyordu. İş ciddiyet hududunu çoktan aşmıştı. Neticede Resulullah aleyhisselam onların yanlarından ayrıldı. Halası Atike'nin oğlu Abdullah bin Ebi Ümeyye ardından geliyordu, Resulullah'ı durdurdu. ''Ya Muhammed!'' dedi. ''Kavmin sana bu kadar şey teklif etti, kabul etmedin. Sonra kendileri için bir şeyler istediler ki, senin Allah yanında dereceni bilmiş olsunlar, onu da yapmadın. Vaat ettiğin azabı hemen getirmeni istediler olmadı. Yemin ederim ki sana asla inanmayacağım. Ta ki gökyüzüne bir merdiven dayıyasın, yasın, oraya benim gözlerimin önünde çıkasın ve yazılı bir sayfayı alıp getiresin. Yanında dört tane de senin peygamber olduğuna şahitlik yapmak üzere insinler. Evet, tekrar yemin ederim ki bunları yaptığın takdirde yine sana inanacağımı, seni tahsik edeceğimi sanmıyorum. Resulullah aleyhisselam bir şey demedi. Demeye değmezdi. Bütün bunları yapsan da yine sana inanmayacağım diyen adama ne denilebilirdi ki? Bu adam insaf ölçüler içinde kalmıştır denemezdi ki. Resulullah aleyhisselam evine üzgün döndü. Kavmini sefaletten saadete davet eden, fakat bunun karşılığında sadece düşmanlara yakışır şekilde muamele gören, hakarete uğrayan, alay edilen bir insan elbet üzülürdü. Ama vahiy meleği Cibril, nübüvvet makamının sultanını evinde bekliyordu. Yapılan bu görüşmenin mana âleminden takip edildiğini bildiren ve teselli eden ayetleri onun tertemiz kalbine yazacaktı. Dediler ki bizim için şu yerden bir pınar fışkırtıp akıtıncaya kadar sana asla inanmayız. Yahut hurmalıklardan ve üzümlüklerden senin bir bahçen olsun. Ortasından da Bol bol sulu nehirler akıtasın. Yahut bize söylediğin gibi semayı parça parça halde üzerimize düşüresin. Yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza şahit olarak getiresin. Yahut altın yaldızlı bir evin olsun. Yahut semaya çıkasın. Ona çıktığına da asla inanmayız. Ta ki bize okuyacağımız bir kitap indiresin. De ki, Allah, Rabbimin noksan sıfatlardan uzak bilirim. Ben ancak bir insanım, bir peygamberim. İnsanlara hidayet rehberi peygamberler geldiği zaman onları iman etmekten ancak Allah bir insanımı peygamber olarak gönderdi. Neden melek değil de insan demeleri olmuştur. De ki, eğer yeryüzünde yürüyüp duran melekler bulunsaydı elbet onlara gökten bir meleği peygamber gönderirdik. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah'ın bulunması yeter. Hiç şüphe yok. Kullarının yaptığından haberdardır. Her gelişinde ayrı bir güzellikle, ayrı bir edebi değerle gelen Kur'an ayetleri, adamları her defasında yeni bir sarsışla sarsıyor ve her defasında benzerini getiremeyecekleri hakikatini onların zihinlerine perçinliyordu. Her defasında yenileceğini bile bile meydana çıkan, her defasında acı bir mağlubiyet alan zavallı bir pehlivan gibiydiler. Bu acıyı yüz defa tatmaktansa bir kere yenilmeye çoktan razı olmuş durumdaydılar. Keşke Kur'an bir inişte toptan indirilmiş olsaydı demeye başlamışlardı. Ebu Leheb'in oğullarından Uteybe bir gün Resulullah Efendimiz'i Kur'an okurken gördü. Tükürmek gibi bir betbahlık denemesinde bulundu. Allah'ım! Canavarlarından birini onun başına bela et. Duası Cenab-ı Hakk'a yöneldi. Uteybe ciğerinden yakalandığını hissederek uzaklaştı. Bir gün Tuleyip eve sevinç içinde döndü. Ne oldu oğlum? Dayımın oğlunun getirdiği dine girdim anneciğim. Güzel etmişsin yavrum. Onu her zaman desteklemek senin vazifendir. Bu sözleri söyleyen Resulullah Efendimizin halası ervaydı. Tuleyb'i daha önce peygamberimizin kapısı önüne pislik dökmeye teşebbüs eden Ukbe bin Ebi Muayet'le geçen bir hadiseden tanıyoruz. ''Peki anneciğim'' dedi Tuleyb. ''Yeğenini sen neden desteklemiyorsun?'' Bak, kardeşin Hamza da Müslüman oldu. Bu konuda fazla uğraşmadı Tuleyip. Annesi Erva da şahadet kelimelerini söyledi. Yeğeninin gerçek bir peygamber olduğunu kabul etti. Kız kardeşi ve peygamberimizin diğer halası Safiye de İslam dinini seçmiş bulunuyordu. Ebu Talib'i yaptığımız bu başvurmalar cevapsız kaldı dostlar. Bu sözü söyleyen Verit bin Mugire'ydi. Cevapsız kalmadı dedi Ebu Cehil. Bizi bir güzel uyuttu. Ben icabına bakarım. Onu siz bana bırakın gibi yuvarlak sözlerle başından savdı. Sonunda da sevgili yeğeninin borusu öttü. Verit bin Mugire tekrar söz aldı. İşi ciddiye sahasından çıkarmayalım diye devam etti. Vaktinde gerekli tedbir almadık. Sonunda... Biz pişman olduk. Görüyorsunuz ki o gittikçe ağır basmaktadır. Elinde müthiş bir silahı var. Bir iki nefes aldı ve şöyle devam etti. Bize bu sözün bir benzerini meydana getirin dedi. İçimizden güzel sözden anlayanlar var. Müessir söz dinleyen hatiplerimiz, kudretli şairlerimiz mevcut ama... ...biz bu gücümüzle onun karşısında çok cılız kaldık. Yok gibi olduk. Mağlubiyeti peşinen kabul ettik. Üstelik adam... ''Müthiş sihirbaz. Gördüğünüz gibi, gökteki aya hükmetti, onu ikiye böldü. Kısacası bu işi fazla uzatmanın faydalı olacağını zannetmiyorum.'' Ebu Cehil, kısa yoldan yürümede fayda görmekteydi. ''Bu işi tezelden bitiriverene yüz deve koyuyorum.'' Gözünü meclise bulunanların üzerinde dolaştırdı. ''Yani öldüre ne demek istiyorum?'' hiç kimse yüzdeve sahip olmak istemiyordu. Çünkü bu işin sonu tatlı gelmez. Haşimiler ne yapalım öldürdüyse bir kişi deyip geçmezlerdi. Evet yok mu yüzdeve kazanmak isteyen? Neden kendin kazanmak istemiyorsun yüzdeveyi? Kolaysa kendin yapsana. Ebu Cehil yerli yerinde yapılan bu itiraz ve teklife karşı cevap vermemeyi tercih etti. Sadece alnına terlerin biriktiği görüldü. Yine bir zaman ses çıkmadı kimseden. Bu işi Hattab'ın olundan başka yapacak yoktur. Başlar bu sözü söyleyene döndü. Yiğit bir çehre, budaktan çekinmesini bilmeyen bir göz, şahin bir bakış vardı karşılarında. Cesaretin, kuvvetin, korkaklığı bilmemenin temsilcisi bir insan. Şayet fırtına gibi, kasırga gibi bir ruhun sahibi. Mertliğin timsali olan bir kişinin abidesi dikilmesi lazımsa, gerçek manasıyla bu adamın abidesi dikilmeli. Üzerine Ömer bin Hattab yazılmalıydı. Evet bu işi Ömer bin Hattab yapabilir. Bu söz gönüllerden, kalplerin derinliklerinden gelen hak ve hakikatin ifadesi bir sözdü. Çünkü onu yıllar yılı yaptıkları tecrübeyle öylece bilmişlerdi. Ömer kelimesinin zihinlerde yerleşen manası, tuttuğunu koparan yiğit ve mert adamdı. Bu sözlerde riyakarlık yoktu. Bununla beraber onu daha da galeyana getirmek için söylemiş olmaları da mümkündü. Ömer kalktı. Hırslı adımlarla evine doğru gitti. Attab bin Erret, Resulullah'ın huzurunda bizzat onun mübarek dilinden dinlediği ve öğrendiği Kur'an'ı orada bulunmayanlara ulaştırıyor, öğretiyordu. O günlerde indirilmiş olan Taha suresinin bir kısım ayetlerini bir deri parçasına yazılmış halde alıp, samimi bir aile dostu olan Said bin Zeyd'in evine gelmiş, onlara öğretmeye başlamıştı. Nuaim Abdullah ileriden eli kılıcının kabzasında sert adımlarla gelen adamı gördüğü zaman titremekten kendini alamadı.'' ''Nereye ya Ömer?'' dedi. Sert bir bakış, kıvılcımlar saçan bir çift göz Nuaim'a çevrildi. ''Muhammed'i öldürmeye gidiyorum.'' Nuaim tepesinden kaynar suların döküldüğünü zannetti. Dizleri titreyen kalbine eşlik ediyordu. Yani Muhammed bin Abdullah'ı mı? Evet. Ama neden? Çünkü o atalarımızın dininden yüz çevirdi. Mabutlarımıza dil uzattı. Akıllı insanlarımızı beyinsizlikle suçladı. Kureyş'in topluluğunu dağıttı. Sen bunu yapamazsın ya Ömer. Neden? Çünkü bunu yaptığım takdirde Abdümenaf oğulları seni sağ bırakmaz. Ömer'in gözlerinden fırlayan alevler Nuaym'ı sardı. Eli kılıcına uzandı. Sakın sen de onun yolunda girenlerden olmayasın. Nuaym tekrar ürperdi. Birden ağzından çıkan şu sözleri ne maksatla söylediğini kendi de bilemedi. Sen önce kendi ailene bak onlarla uğraş. Ömer afalladı. Ne demek benim ailem? Bacın Fatıma ve enişten Sait. Vay demek evet onlardan Müslümandır. Ömer'in beyni döndü. Önce onları temizlemeliyim dedi ve yürüdü. Said'in evine yaklaştığı zaman içeriden bir takım sesler geldiğini duydu ve kulak kabarttı. Yabancı bir sesti bu. Kapıyı şiddetle çaldı. Evi bir telaş aldı. Fatıma kapıya koştu. Açtığı zaman Ömer'le burun buruna geldi. Buyur abi. Ömer içeri girdi, sağa sola bakındı. Dışarıdan duyduğum sesler neydi? dedi. Aramızda konuşuyorduk. Başka ne olabilir? İkinizin de Muhammed'in dinine girdiğinizi duydum. Önce sizin cezanızı vereceğim. Said, Ömer'in sözünü kesti. Ya Ömer, hak ne olduğunu bilme zamanı gelmedi mi? Putlara tapmanın batıl yol olduğunu anlamıyor musun? Tuhaf şey. Said nasıl olur da Ömer'e karşı böyle söyleyebilirdi? Derhal ona döndü. Şiddetli bir tokatla yere yıktı. Hemen tepesine çullandı. Fatıma kocasını kurtarmak üzere Ömer'i çekmeye çıkınca bir tokat yedi. Bu tokat onun yüzünden kan fışkırttı. Beyni dönen Fatıma öylece kaldı. Daha sonra Ömer'in karşısında durdu. O da Hattab'ın kanını taşıyordu. Bir değil, birkaç kadına yetip artacak kadar cesareti vardı. ''Evet ya Ömer.'' İyi bilesin ki Müslüman olduk. Hak yola, saadet yoluna girdik. Putların kulu kölesi olmaktan yakamızı kurtardık. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulu. dedi. Fatma'nın yüzünden göğsüne kadar sızan kan, tokadın şiddetiyle tanınmayacak hale gelen yüz, bu arada dişi bir aslan gibi haykıran ses Ömeri fena halde sarstı. Bir kadına, hele öz kardeşi olan bir kadına böyle vurulur muydu? Said'in üzerinden kalktı. Bir köşeye oturdu. Aydınlığa Doğru programımızın 46. bölümünü dinlediniz.